Allahü Rahmanı Rahim. alamin. ala ve ala alihi ve ve Aziz kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Aleykâtuhu. Allah selam ismiyle bizlere muamelede bulunsun. Aramızda selamı yaysın. Selam da darus selam olan cennetin kapılarını inşallah bizlere açsın. Bu gece bizler burada... E bu Ubeyde İbn Cerrah'ın adına kurulan meclis için hazır bulunuyoruz. İnşallah bütün şeref onundur. O konuşacak, o söyleyecek. Bizler de nasibimizi alacağız. Nasiplenenlerden olmak için de Rabbimize dua ediyoruz. İnanın o kadar büyük bir şeref o kadar büyük bir lütuf ki bu iman ve imanın davası inşallah hepimiz o davanın birer ferdiyiz. O davanın bir mensubu olmak işin Aleyseratü vesselam efendimizden başlamadığının da en büyük işaretidir. Biz iman davasına mensup olunca Yürüyüşümüzü Hazreti Adem'den başlatırız. Yürüyüşümüzü Nuh ile devam ederiz. İbrahim, İsmail, İshak hepsi bizlerin rehberleridir. Öyle olduğu için ümmeti Muhammed'den olmamasına rağmen biz Habib-i Neccar'dan ilham alırız. Ondan nasiplenmeye çalışırız. Çünkü bizim yolumuzun rehberleri onlar olduğu için o iş ta Hazreti Adem'den başlamıştır son Adem'e kadar da devam edecektir mesele o büyük İslam ailesinin bir ferdi olma meselesidir ve bizler imanın tohumlarını bu topraklara eken o büyük insanları anladığımız oranda inşallah o aileyle bağımızı güçlendirmenin yollarını bulmuş oluruz. Zaten şu proje, şu gayret de onun bir neticesidir. Türkiye'nin 81 vilayetinde, Kıbrıs da buna dahil 82 vilayette yapılmak istenen budur. Bu topraklara iman tohumu eken Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Mübarek ellerinden iman şerbetini içen ve her biri hayatın bir alanında rehber olan, önder olan, öncü olan yolumuzun yegane işaret taşları olan ashabı kiram efendilerimizi biraz daha yakından tanımak, onların bizlere verdiği, bizlere gösterdiği mesajlar çerçevesinde yürümektir. Hataylı kardeşlerimin biraz Başka yerlere göre nasibi fazladır. O nasip de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tan kaynaklanır. Düşünebiliyor musunuz? Anadolu'nun İslam'a açılan ilk kapısı burası. Sahabenin ayakları Anadolu'nun dört bir tarafına elhamdülillah yayıldı. O ayaklarının tozlarına biz kurbanız. Onlar olmasaydı biz bugün ezandan mahrum Kur'an'dan mahrum Efendimiz'den mahrum belki yıllar yılı yaşayacaktık onlarla imanın tohumları ekildi ve ekilen ilk yerlerden bir tanesi de burasıdır ezan buradan çağladı Anadolu'nun içlerine buradan yayıldı imana başkentlik yapacak Hataylılar bilir Terciye tere satmak gibi bir niyetim yok. Ama bilmeyenlere ben hatırlatayım. Bizans kaynaklarında Hatay için Doğu'nun kralçesi denir. Çok güzel olduğu için öyle bir isim verilmiş. Ama ne zaman ki İslam Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi ve onun ordusundaki onun ordusunun o gün üçte biri en azından sahabeydi. Ebu Ubeyde İbn Cerrah buraya geldiği zaman miladi 638'di. Hicri 17. yıl. Yani Aleyhselatü vesselam Efendimiz daha dünyadan ebedi aleme göçüşünün üzerinden 6 yıl geçmemişti. Üçte biri en az sahabenin olduğu o ordu bu topraklara gelip iman tohumlarını bu topraklara ekince Bizans'ın kraliçe dediği artık İslam'ın kızı oldu elhamdülillah. Ve bugünden sonra sonuna kadar da Hatay inşallah İslam'ın nazlı bir kızı olacak. İslam'ın nazlı bir gelini olacak. Sizler de o güzel kızın toprağında yetişmiş çiçeklersiniz. Adınız ne olursa olsun... Milliyetiniz ne olursa olsun, sizin de bizim de elhamdülillah iman tohumumuzu eken Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır. Hepimizi Rabbim o tohuma uygun davranmaya muvaffak kılsın inşallah. Aziz kardeşlerim, Ebu Ubeyde İbni Cerrah demek kolay değil. Aşere-i bir sahabiden bahsediyoruz. Günlerden itibaren Darül Erkam'a girip ondan sonra Suffa'da iman yolculuğunu devam ettiren ve o günden sonuna kadar 58 yaşında vefat edeceği ana kadar Risaletin davası için gayret gösteren birinden bahsetmiş oluyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kaç kez övgüsüne, duasına mazhar olmuş bir yiğitten bahsediyoruz. Önde olanlardan, öncü olanlardan, sabikun olanlardan, önden yürümelerine rağmen, çok yol almalarına rağmen, hiçbir çiçeğe basmamış bir yiğitten bahsediyoruz. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tan bahsetmek emin olun kolay değil. Efendimiz Elinin altındaki birçok sahabiye Ondan sonraki nesillere örnek olsunlar Model olsunlar O ahlaki vasıf Onların şahsında Biraz daha öne çıksın Biraz daha farklı temsil edilsin diye Çalışmalar yaptı adeta Nebevi proje Bir yönüyle böyle talebeler yetiştirdi Biz bir bakarız Hz. Ebu Bekir'de sadakat zirvelere çıkar bir bakarız Hz. Ömer'de adalet zirvelerdedir bir bakarız Hazreti Osman haya abidesidir Hayasız bir toplumun iffet üzere nasıl yaşanacağını o öğretir aleme Bir bakarız cehaletin en üst düzeyde olduğu bir zaman diliminde. Ali çıkar sahaya, her işin adamı olarak Alice ilim nasıl temsil edilir onu gösterir. Bir bakarız Zübeyir bin Avvam çıkar, Talha İbni Ubeydullah çıkar, Abdurrahman İbni Af çıkar, zor işlerin adamı olan Musab İbni Umeyr çıkar. Radıyallahu anhum her biri... Efendimiz'den öğrendikleri şekliyle bir vasfı hayatlarında abidevi bir biçimde temsil ederler. Peki biz Hatay'ın Fatihi olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tan neyi öğreneceğiz? İki şeyi öğreneceğiz. Ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun hayatında onu bize gösterdi. Adeta bu işi öğrenmek istiyorsanız varacağınız kapı Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın kapısı olsun dedi. O iki şey emniyet ve teslimiyettir. Aslında emniyet istenilen oranda olunca zaten teslimiyet olacak. Olduğuna da biz onun hayatına Şöyle bir baktığımız zaman şahit olacağız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu seçecek. Ümmetimin emini diyecek. Emanet onda temsil edilecek. O aleme emaneti gösterecek. Ve emanetin bir gereği olarak teslimiyet onun hayatında en kamil bir biçimde yankı bulacak. Emniyet demek... Peygamberlerin vasıflarından bir tanesi demektir. Biliyorsunuz değil mi? Peygamberler beş tane temel sıfatla gönderilir bütün muhataplara. Sıdk, doğruluk ondan biridir. Fetanet, ismet onlardan biridir. Teblil onlardan biridir. Emanet onlardan biridir. Emanet olacak Risaletin muallimleri. Emanete gerçekten hakkıyla riayet edecek risaletin talebeleri. Ebu Ubeyde İbni Cerrah, risaletin ve nübüvvetin mektebinde yetişmiş bir yiğit olarak emaneti bu ümmete gösterecek, temsil edecek. ve selam Efendimizin bu işe yüklediği anlamın ne olduğunu Alem O'nun hayatıyla öğrenecek Öyleyse gelin biz de bir öğrenmeye çalışalım Miladi 583'tür Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın doğum tarihi Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizle 12-13 yaş var aralarında Babası Abdullah İbni Cerrah Aslında dedesine nispetle biz onu anlıyoruz eğer babasına nispet etseydik onun asıl ismi de Ebu Ubeyde İbni Cerrah olarak değil şöyle anacaktık Amir İbni Abdullah İbni Cerrah Adı Amir ama ona Ebu Ubeyde denmiş Sebebi ne? Bu konuda birkaç görüş söylenir Birisi şudur büyük ihtimalle derler tarihçilerimiz Ubeyde isminde bir oğlu oldu, vefat etti, onunla küngelendi. Ama bu pek de itibar gören bir görüş olmasa gerek. Çünkü inanın bizim alimlerimiz çok dakiktir. Ne varsa her şeyi kaydetmişlerdir. Allah onlardan ebeden razı olsun. Biz onların şimdi bize öğrettikleriyle bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. İkinci görüş şudur ki o doğruya daha yakındır. Araplar bazen sevdikleri çocuklarına küçük kul kulcuk anlamında Ubeyt Ubeyde derlerdi. Çünkü Ebu Ubeyde'nin üç çocuğu olmuştur. Yezit, Ümeyr iki erkek çocuğu olmuş erken yaşlarda vefat etmişlerdir. Bir de Safiye isminde bir kız çocuğu olmuştur. Safiye validemiz büyümüştür. Evlenmiştir. Hem de Hazreti Ömer'in evine gelin olarak gitmiştir. Abdullah İbn Ömer'in hanımı olarak onun soyu devam etmiştir. Dolayısıyla Übeyt isminde bir oğlu yok. Onun için biz bu ikinci görüşü kabule biraz daha meyyaliz. Büyük ihtimalle çocuklarından birini sevmek için latif olsun diye kulcuk anlamında küçük kul anlamında Ubeyt dedi, Ubey de dedi ve o da ona künye olarak takıldı. Babasının ismiyle değil, dedesinin ismiyle anılmasının sebebi de şudur. Dedesi bölgede çok iyi bilinen bir zattır. Onun için de dedesine nispeten anılmıştır. Adı Amir, babası Abdullah, dedesi Cerrah. Annesi Ümeyme binti Ghanem İbni Cabiz Aynı kabileden Baba da Anne de Mekke'de bilinen bir kabile olan Haris oğullarından Haris oğulları dediğimiz zaman Aleyhissalatü vesselam efendimize Soy ihtibariyle en uzak kabilelerden birini demiş oluruz Onuncu göbekte Efendimiz'e soyu birleşir. Biliyorsunuz diğer aileler biraz daha yakındır. Baba Abdullah oğlunu çok iyi yetiştiriyor cahiliye döneminde. Bakın çok iyi bir ok atıcısıdır Ebu Ubeyde. Çok iyi bir at binicisidir. Çok iyi bir tüccardır. Bunların yanında da okuma yazma bilen... Mekke'nin sayılı isimlerinden birisidir Eğer biz Belazuri'nin verdiği Rakam üzerinden konuşacaksak O gün için Mekke'de okuma yazma bilen 17 kişiydi Onlardan bir tanesi de Ebu Beyde İbni Cerrah'tı Böyle biri olarak Yetişiyor Cahiliye döneminde Ama devrini Sosyal hayatı takip eden birisidir. Onun için onu bize anlatırlarken cahiliye dönemini şöyle anlatırlar: Arap'ın cahiliye döneminde iki tane dahişinden bahsedilirse biri Hazreti Ebu Bekirdir, biri de Ebu Bey de İbn Cerrah'tır. Günler böyle geçiyor. 27 yaşına geliyor Ebu Bey de İbn Cerrah. O günler yıllardan. Miladi 610'dur. Günler Kadir gecesine yaslanınca İsa aleyhisselamdan beri susanı, susan Sema'nın dili o gün konuşacak. Muhammedul Emine, Cibril-i Emin, en büyük emniyetin ve güvenin kaynağı olan ilahi kelamın ilk beş ayetini getirecek. Olayları biliyorsunuz. Zemmiluni, zemmiluni diyerek Efendimiz kendini gelip Hatice validemizin kollarına atacak. Ali gelecek. Zeyd bin Haris'e gelecek. Arkasından erkeklerin ilki olarak Hazreti Ebubekir Bekir gelecek. Risaletin davasına ana olacak bir yiittir Hazreti Ebubekir Bekir. Onun gelişiyle Mekke'nin soyluları birer birer İman şerbetini içecekler. O gün çok çalışmış Hazreti Ebubekir. Bekir. Bugünün insanına çok şey söyler Hazreti Ebubekir'in Bekir'in o gayreti. Risaletin davasına insan taşımak. Ben kavuştum, ben eriştim, ben hidayet şerbetini içtim. Başkası mahrum olmasın diye çırpınmak. Bu adına bu şey adına Hazreti Ebubekir Bekir çok şey söyler. O gün sabahın erken saatlerinde başlamış. Hazreti Osman'ı Osman bin Mazun'u Ebu Seleme İbni Abdül Esed'i ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı alıp aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in kapısına götürmüş. Kim önce içeriye girmiş Kimin imanı kimden daha önde bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki daha bir elin parmakları sayısına varmadan iman edenler bu adını saydığım isimler Efendimizin huzuruna gitmişler ve o kelime-i tayyibe olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü orada söyleyip o halkanın bir neferi olmuşlar iman etmiş. İman o günler pahalı, bugünler gibi ucuz değil. Bedel ödetiyor iman. Çünkü la demek yıktırıyor bir şeyleri. İllallah demek bir şeyleri yerine tesis ettiriyor. Öyle olduğu için de kim la demişse Mekke'nin o zorlu günlerinde işkence görmüştür, baskı görmüştür. Sürgün görmüştür, hicret görmüştür. Ebu Ubeyde İbni Cerrah da öyle olacak. Annesi ilk günler sezecek, oğlunda bir gariplik var. Biraz takip edecek, sonra sıkıştıracak, anlayacak. Oğlu Ebu Talib'in yetiminin getirdiği dine talip olmuş. O dinin bir talebesi olmuş, müntesibi olmuş. Anası iman edecek ilk günler, ama şunu söyleyecek: Aman baban duymasın. Eğer baban duyarsa sana da bana da Mekke'yi zehir eder. Ne kadar gizlenebilir ki iman? Yüreğinde biraz gizlemiş. Bir ay, üç ay, beş ay bilemiyoruz. Sonra fark etmiş. Fark eder etmez başlamış işkenceler, baskılar, şantajlar. Tehditler, gitme Muhammed'e şöyle yaparım, böyle yaparım, evlatlıktan atarım, malımdan mahrum ederim, şunu yaparım, bunu yaparım sıralamış. Ne demişse Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı o davadan, o imanın güzelliğinden koparamamış. Hapisler, işkenceler arkasından sıralanıp gelmiş. Altı yıl boyunca Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Mekke'de bu işkencelerin en üst düzeyde yaşayan isimlerinden biri olmuş. Beşinci yıl nübüvvetin, Efendimiz birinci Habeşistan hicretine gönderiyor, Hazreti Osman'ın elinin altında bir avuç insanı, o gün gidemiyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Bir yıl sonra, nübüvvetin altıncı yılında, 83 erkek, 18 kadın, 101 kişi Habeşistan'a Necaşi'nin ülkesine gittiklerinde Ebu Ubeyde İbni Cerrah da malı mülkü arkada bırakarak iman adına Habeşistan'a yürüyen yiğitlerden biri olmuştur. Tam 7 yıl boyunca Habeşistan'dadır. İnanın bunları anlatmak kolay ama keşke kendimizi şöyle bir sorgulayabilsek aynı cennete talibiz ne yaptık iman adına neden vazgeçtik herkes kendisini bir sorgulasa ne olur sorgulayın da şurada bu konuşmaların Ebu Ubeyde İbni Cerraf demenin bir anlamı olsun 7 yıl boyunca Habeşistan'da bugünkü adıyla Etopya'da iman adına duracak. Anadan, babadan, yardan, çocuktan mahrum bir hayatın sahibi olarak. Yedinci yılın sonunda geri dönecek ki tarihler nübüvvetin 13. yılını gösteriyor. Artık Yesrib imana yatak olmaya başlamıştır. Esat İbni Zürare ile başlayan o güzel yürüyüş Mus'at'la zirvelere çıkmış Yesrib yavaş yavaş Medine olma yoluna girmiş Ve Ebu Ubeyde de Tam bu süreçte Mekke'ye gelmiş Hicret etmeye başlamışlar Daha yeni gelmiş hicretten Şimdi Yesrib'e doğru Yola çıkmış hicret etmiş Arkasından Efendimiz hicret etmiş Kuba'da Yolları kesişmiş Aleyhissalatü ve Efendimiz de Kuba'da Gülsüm İbni Hidm'in evinde karşılaştıkları zaman Ebu Ubeyde'yi görünce Efendimiz sevinmiş. Beraberce yürümüşler Neccar oğulları mahallesine. Orada olan ashabın diğerleriyle beraber temeller atılmış Mescid-i Nebevi'nin altı ay sürmüş bu inşaat. Altı ay bittikten sonra tarihte ikinci bir eşine rastlanmayan muhacir ensar kardeşliğini Efendimiz tesis etmiş. Herkese bir ensarı muhacirlerden her birine ensardan birini kardeş kılmış ve sahabi gerçekten tarihte görülmemiş bir kardeşlik destanı yazmış. Peki Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın nasibine kim düşmüş? Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın Şahsiyetinin anahtarları Emniyet ve teslimiyettir Ona aynı anahtarlara Aynı anahtar kavramlara sahip Bir yiğit lazım Yiğidi ancak bir yiğit ile siz Dengeleyebilirsiniz Onun karşısına kardeş olarak konulacak isim de en az Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi Teslimiyeti ve emniyeti Hayatında diriltmiş birisi Olması lazım Kim olmuş Muhammed İbni oh! Mesleme olmuş Muhammed İbni Mesleme Dediğimde Şöyle zihinleriniz hemen Kab İbni Eşref'i Öldüren o yiğide Gitmeli Teslimiyeti nasıl hayatında Dirilttiğini biz O Yahudi şair Kab İbni Eşref'i Öldürme olayında Efendimiz ona o işi yüklediği zaman hiç çekinmeden levbeyk ya Resulallah demesinden tanırız. Onlar böyle bir kardeşlik destanı oluşturmuşlar. Hemen cihat başlamış. İlk seriye gidecek Seyful Bahra. Hazreti Hamza o seriyenin içerisinde sadece 30 kişi var. ...o otuz kişiden bir yiğit de... ...Ebu de İbni Cerrah'tır... ...Medine'nin her sayfasında... ...onun adı vardır biliyor musunuz... ...hicretin ikinci yılı... ...Bedre yürüyecek 313 yiğit... ...Kur'an Bedre... ...Yevmül Furkan dedi... ...Fark günü dedi... ...Ayıran gün dedi... ...İnkar ile imanı... ...Hidayet ile delaleti... Hak ile batılı birbirinden ayıran gün dedi. O gün ayırıyordu gerçekten. 313 yiğitten 74'ü muhacirdi. Her bir muhacir kendi yakınlarıyla, akrabalarıyla, babalarıyla, oğullarıyla, dayılarıyla, abileriyle, kardeşleriyle iman adına o meydanda Kılıç sallayacaklardı. Hazreti Ebu Bekir oğlu Abdurrahman'a karşı savaşacak. Abdurrahman sonra Müslüman olacak. Hazreti Ömer haber göndermiş kabilesine. Beni adiye. Sizden biri gelirse Bedrin meydanına benim işim sizin kafanızı uçurmak demiş. Ömerce bir eda, Ömerce bir söz. Kabilesi Ömer'in korkusundan gelmemiş Bedre. Ama Ömer'in dayıları beni mahsum. Ömer'in işi de dayılarına karşı kılıç sallamaktır o gün. Hz. Osman gelememiş, Rukiye validemiz hasta olduğu için. Ali gelmiş, Ali'nin abisi Akil karşı tarafta, Akil'e karşı savaşacak. Hamza var iman tarafında, Hamza'nın abisi Abbas inkar tarafında. Musab var iman tarafında, Ebu'l-Aziz var abisi inkar tarafında. Talha var iman tarafında, Osman İbni Ubeydullah var, Talha'nın abisi inkar tarafında. Ebu de var iman tarafında, babası Abdullah var inkar tarafında. Her biri kendi yakınlarıyla savaşmışlar. Ama hiçbirinin imtihanı Ebu Ubeyde kadar ağır değildir. O gün o meydanda Ebu Ubeyde öz babasına karşı kılıç kullanacak ve iman adına babasını orada öldürecektir. Bu nasıl bir iştir Allah aşkına? Bu nasıl bir davadır? Bu nasıl bir davadır ki anadan geçilir, Babadan geçilir, yardan geçilir, candan geçilir, canandan vazgeçilir. O meydanda Ebu Ubeyde İbni Cerrah 42 yaşındadır. Babası 20-25 yaş ondan büyük. Çıkar önüne. Baba der, çekil önümden. Vallahi bu dava iman davasıdır. Babaya anaya bakmaz. Git. Senin ölümün başka bir kardeşimin elinden olsun. Dolanır baba biraz, bir daha gelir. Aynı sözleri söyler. Bir daha giderler. Yollar bir daha kesişir. Baba oğluna karşı kılıç çeker. Oğlu artık duramaz ve o meydanda babasına karşı kılıç kullanır. Açın sebebini kitaplarını... İbni Kesir başta olmak üzere Vahidi başta olmak üzere Kurtubi başta olmak üzere Mücadele süresinin 22. ayetinin Bu hadise üzerine indiğini söylerler Öyle bir iş yapacaksın ki Sema'nın kapılarını zorlayacak İman adına kılıç kullanacaksın Allah konuşacak Allah ayetler gönderecek Allah senin o tavrını, o kametini, o duruşunu övgüyle kıyamete kadar kayıt altına alacak. Bedrin meydanında Ebu Ubeyde İbni Cerrah budur. Bir yıl geçecek aradan. Hicretin üçüncü yılı Şevval ayıdır. Bedrin öcünü almak ister Mekke tarafı. Üç bin askerle gelir Uhud Dağı'nın eteklerine Efendimiz bin kişi yürümüş O yolu İbni Selül 300 adamını Alıp geri dönmüş 700 kişiyle Uhud'un meydanında Herkese bir rol biçmiş Abdullah İbni Cübeyir Ayneyn tepesinde Musab Sancaktar Hamza Piyade'nin başında Miktat İbn Amr Zübeyir İbn Avam Suvarilerin başında Ali yine Alice bir tavırla Uhud'un meydanında herkese rolünü biçmiş. Ama olmamış bir imtihan gereği okçular yerlerini terk etmiş. Arkadan İslam ordusunu kuşatan Halid İbni Velid ki o gün daha Seyfullah olmamış. İkrime İbni Cehil onun en yakın arkadaşı Müslümanları arkadan kuşatmışlar ve bir anda galibiyete doğru yürürken Müslümanlar Uhud'un meydanında mağlubiyetle baş başa kalmış. Hamza devrilmiş, Mus'ab devrilmiş, Abdullah İbn Caş devrilmiş, efendimiz de yaralanmış. Bir çukura düşmüş, bir tuzak kazılmış Mekke tarafından. Orada rencide olmuş Aleyhisselat ve selam efendimiz. Rübayi dişleri kırılmış, ön dişleri Mus'ab'ın katili i̇bn Kamiya Kami'a bir kılıç darbesi vurmuş Efendimizin başına. Başında mikfer vardır. Mihferin halkaları iki yanağına batmış derince. Merhaba. Savaş bitmiş. Sahabe toplanmış Efendimizin etrafında. Öyle bir zorluyor ki Efendimiz'i mihferin o halkaları orada o acının altında eziliyor. Fark ediyor Hazreti Ebubekir Bekir. Hep sağındadır Efendimizin ve Selam Efendimizin acılar içerisinde olduğunu fark ediyor. Ya Resulallah diyor, müsaade edersen eğer o halkaları ben çıkarayım yanağından. Tamam diyor Efendimiz, sözle de diyemiyor. Takati bitmiştir o gün. O anda Efendimizin sessizce başını şöyle eğiyor tamam derecesine ve Hazreti Ebu Bekir... Efendimiz'in yanağındaki mihferi çıkarmak için hazırlanıyor. Ötelerden bir yiğit koşup geliyor. Dur ya Ebu Bekir dur diyor. Ne vardıysa şeref sen aldın. Allah aşkına bu şerefi bana bırak diyor. O sözün sahibidir Ebu Ubeyde İbni Cerrah. <gülüyor> Allah için senden bu işi istiyorum. Ne olur bana bırak ben efendimizin yanağındaki o halkaları çıkarayım tamam diyor Hazreti Ebu Bekir eğilip bakıyor Ebu de İbn Cerrah elle çı çekip çıkarmak mümkün değildir halkalar öyle bir batmıştır ki efendimizin mübarek yanaklarına onları elle çıkarmak efendimize acı verecektir yoktur orada bir alette kullanmak Ebu Ubeyde İbni Cerrah şunu diyecektir. Ya Resulallah uzan ben dişlerimle tutayım hızlı bir biçimde çekeyim ki sana fazla acı vermesin. Efendimiz uzanacak. Ebu Ubeyde dizleri üzerine çökecek. Dişleriyle o halkayı tutacak. Bismillah diye çekecek. Çekip çıkaracak. Halka çıkacak. Bir dişi de o halkayla birlikte düşecek. Ebu Bekir o hali görünce Ey Ebu de diyecek ikincisini bana bırak. Yüzündeki kanları silecek. Kanayan dişini unutacak. O şerefi ben senden istedim sen bana verdin. Bu işi bana bırak diyecek. İkinci halkaya da aynen öyle yönelecek. Dişini koyacak Bismillah deyip çekecek halka çıkacak ikinci dişi de kırılacak Efendimiz biraz rahatlayacak yüzündeki o kanları Fatma anamız yıkarken Ebu Ubeyde'nin yüzünden akan kanları görecek Efendimiz ve Uhud'un meydanında eller açılacak Ebu Ubeyde'ye orada dualar edilecek ne diyecek biliyor musunuz Hz. Ebu Bekir Dişi olmayanlara Araplar hetem derler. Dişsizlik zordur bilir, bilenler bilir. Ne rahat konuşabilirsiniz, ne rahat yemek yiyebilirsiniz. Biz diyecek Ebu Ubeyde'ye baktığımız zaman şunu diyorduk. Hetemlik yani dişsizlik bir adama bu kadar mı güzel yakışır? Allah için, Resulullah için feda etmiş. Allah da onun simasını güzele feda ettiği için o güzelin hatırına güzel kılmış. O hetemlerin en güzelidir diyecek Hazreti Ebu Bekir. Ya sahabe ne diyecek? Sahabe onun yüzüne baktıkları zaman Uhud'dan sonra dişsizlik bir adama bu kadar mı yakışır diyecekler. Ve onun yüzüne bakmaya birbirleriyle adeta yarışacaklar feda edin risaletin davasına feda edin feda ettiğiniz bir diş olabilir bir el olabilir Talha İbni Ubeydullah gibi o da Uhud'un meydanına elini bırakacaktı bir ayak olabilir Abdurrahman İbni Af gibi bizim belki bu kadar imanımız yok hadi sizi tenzih edeyim de benim onları verecek imanım yok ama Allah davası için terimizi verecek imanımız yok mu? Geceleri imansızlıktan kavrulan insanlar için, insanlık için ağlayacak gözlerimiz yok mu? Akıtacak gözyaşlarımız yok mu? İnanın var. Ebu Ubeyde hepimizin feda edebileceğimiz bir şeylerin var olduğunun haberini bize veriyor. Biz onu Hendek'te görürüz, yiğitçe. Biz onu Hudeybiye'de görürüz, yiğit oğlu yiğitçe. Hazreti Ömer'i bilirsiniz Hudeybiye'de. Anlaşma maddeleri yazılmış. Şahitlerden biri de Ebu Bey de Cerrah'tır. Duramıyor Hazreti Ömer. Çünkü iman için öyle bir gayreti var ki Ömer'in o imanın gayretiyle duramıyor. Gidiyor geliyor konuşuyor bir şeyler söylüyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah en sonunda dayanamıyor. Ey İbni Hattab diyor Ömer yok orada sinirlenmiştir Ömer'e. Ey İbni Hattab yerinde dur ve Resulullah'ın verdiği sözün üzerine söz söyleme. Vallahi onun sözünün üzerine söz söylersen helakından endişe ederim. Emniyet ve teslimiyet Ebu Ubeyde'nin Hudeybiye'nin meydanında kameti duruşu yine böyledir Mekke'nin fethine yürüyecek on bin asker Efendimiz dört kola ayırmış askerlerini Halid demiş, Halid gelmiş o günler Ve Seyfullah olmuş Sen buradan gireceksin Sad bin Ubade Sen buradan gireceksin Muaz İbni Cebel sen buradan gireceksin. Ebu Ubeyde İbni Cerrah sen de buradan gireceksin. On bin askerin dört komutanından biri olarak girecek Mekke'nin fetih günü Mekke'ye. Tebuk gazvesinde o vardır. Mute'de o vardır. Beda haccında aleyhissalatü vesselam efendimizi... Adım adım izleyen o vardır. Zat-ı Selasil kazresinde seriyesinde o komutandır. Ama onun adının karıştığı iki seriye var ki onu özel olarak anmamız lazım. Hicretin 8. yılı Efendimiz göndermiş Amr İbn As'la Beni Cuzam kabilesine 500 kişilik bir askeri sefer... Duymuş Amr İbni Az, saldırı düzenleyecekler. Hemen bir mektup yazmış efendimize. Ya Resulallah, beni cüzam bize karşı hazırlık içerisindedir. Bize bir takviye birlik gönder. Efendimiz 200 kişi hazırlamış. O ordunun içerisinde adını bildiğiniz sahabenin büyüklerinin hepsi vardır. Kim mesela? Hazreti Ebu Bekir. Kim mesela Hazreti Ömer. Onun için yıllar sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer İslam'ın ilk halifeleri olunca o seriyeyi anlattıkları zaman sahabe o seriyeden dolayı Ebû Ubeyde İbn Cerraha Emirül Ümera diyecekler. Emirlerin emiri Öyle emirlere emirlik yapmıştır ki emirul ümera olmuştur. 200 kişiyle gönderiyor. Gönderirken ne diyor? Ey Ebu Ubeyde diyor. Ordunun komutanı sensin. Ama sakın Ha amır ile ihtilafa düşme. Benim güzel kardeşlerim Beni çok güzel dinliyorsunuz Ben biliyorum beni dinlemiyorsunuz Siz buraya Ebu Ubeyde Cerrah'ı Dinlemeye geldiniz Ama bakın buradan Bizim dünyamıza Söylenmiş çok önemli Bir söz var onun için Şimdiye kadar nasıl dinlediyseniz Bundan sonra Daha da yüreklerinizi açın Tam bizim hayatımıza Konuşacak Ebu Ubeyde İbni Cerrah Hepimizin hastalığı olan bir alana konuşacak. Sen vardığın zaman Amr ibn Asa onunla ihtilafa düşme. Bu sözü Ebu Ubeyde İbni Cerrah anladı. Belki de sahabenin birçokları Efendimizin bu sözle neyi kastettiğini anlamamışlardı. Ama Ebu Ubeyde İbni Cerrah çok iyi anladı. Vardı geldi. Amr ibn Asa söyledi Efendimiz beni senin de bulunduğun askerlerin başına komutan olarak atadı ben şimdi komutanım o komutanlık gereği bu seferi şöyle idare edeceğim der Amr der orada hayır ben komutanım, komutanım Efendimiz beni komutan olarak gönderdi sen bana takviye güç olarak geldin onun için benim emrime girmek durumundasın askerlerin bazıları Ebu Ubeyde İbni Cerrah ile gelen sahabilerden bazıları Amr İbni As'a itiraz ederler. Hayır derler. Biz duyduk. ve Vesselam Efendimiz dedi ki komutan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır. Tavır nedir biliyor musunuz orada? Ebu Ubeyde döner 200 askerine der ki sizde bende. Hepimiz Amr'ın askerleriyiz İş bitmiştir Orada Sen olacaksın ben olacağım Tartışması bitmiştir Ümmetin selameti mi Var ortada Ümmetin vahdeti mi var ortada Sen ben kavgasına Giren imanına Leke sürmüştür Sahabe imanına leke Süren mi Hem de Ebu Bey de İbn Cerrah gibi biri Sefer tamamlanacak. Efendimize bu olay anlatılacak. Aleyhissalatü vesselam efendimiz orada da ellerini açacak. Yine orada da Ebu Ubey de için dua dua bir şeyler söyleyecek. O yıllar yine bir askeri seferin başında efendimiz gönderiyor. 200-300 kişilik bir seriye Havat serisi denir. Siyer'in sayfaları içerisinde dolaştığınız zaman görürsünüz. Havat ağaç yaprağı demektir. Bir cins ağaç yaprağına denir. Sebebini söyleyeceğim. 300 kişiyi efendimiz yolcu ediyor. 300 kişiye o sene Medine'nin kıtlık senesidir. Şöyle bir torba hurma veriyor. Ordunun komutanı Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a diyor ki sizin azığınız bu kadar. Ya Resulallah yeter mi? Şöyle bir bakıyor efendimize yürüyün diyor. Yürüyüşünüz Allah adınadır Allah size katından rızık verecektir. Teslimiyet kahramanı durur mu? Bir torba hurmayı alacak kilometrelerce yürüyecek. Yolun bir yerinde bitecek. O hurmayı nasıl yediklerini size anlatmam lazım. Dakikalar lazım onları anlatmam ama başka şeyler anlatacağım size. Parça parça bölüşecek sahabe. Islatacak ağzında ötekine verecek. Böyle yürüyecekler. Siz zannediyor musunuz Antakya'ya iman tohumu öyle kolaylıkla ekildi? O gün orada o hurmanın tasarrufu olmasaydı... Bugün belki de biz burada Antakya'nın fethini konuşamayacaktık. Bir geriye yere gelecekler, verilen hurmaların hepsi bitmiş. Sahabenin açlıktan takati kesilmiş. Artık öyle bir noktaya geliyorlar ki ağaç yapraklarını yiyorlar. Onun için o seferin adı Habat seriyesi, yani yaprak seferidir. Yürüyorlar. Açlık artık dizlerinin bağını çözmüş. Bizans'a ait bir sahil şeridine geliyorlar. Bir de bakıyorlar ki koca bir balina hem de nasıl koca bir balina? Deve balinanın içine girebilecek kadar böyle koca bir balina sahile vurmuş. Sahabe ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyor ve tartışmaya başlıyorlar. Yememiz helal midir, haram mıdır? Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah diyor ki, helal midir, haram mıdır bilmeyiz, onu Medine'ye gidince öğreneceğiz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki, Allah bunu bize göndermiştir. Efendimiz dedi ki, Allah size katından rızık gönderecek, işte rızık geldi, biz bunu yiyeceğiz. Gidip Medine'de de hükmünü soracağız. Zaten eğer yememiz caiz bile değilse açlık noktasına artık bittim noktasına gelmişiz. Mazeret bu işi mübah kılmıştır. Ve başlıyorlar yemeye. Öyle iyi geliyor ki o balık eti hiçbir seferden sahabe kilo alarak dönmemiştir. Habat seriyesinden her biri aslanlar gibi dönerler. Varlar, varırlar Efendimiz'e, olayı anlatırlar. Fıkıh kitaplarında hocaların çok iyi bilir. Birçok meseleye de mesnet olan o meşhur sözü Efendimiz orada söyler. Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Sahabe biraz herhalde tereddüt etti ki, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, o tereddüdün de ortadan kalkması için dedi ki yanınızda o etten var mı verin biz de yiyelim. Birileri dedi ki ya Resulallah kurutup getirdim ben. Getirdiler Efendimiz'i, Efendimiz'i Efendimiz de yedi o, o etten. Allah katından rızıklandırır. Hele bir bittim deyin, hele şu ellerin yapacaklarını sonuna kadar yapın. Hele şu ayakların yürüyebileceği son noktaya kadar yürüyün. Sonra bakın Allah nasıl gönderiyor, nasıl yağdırıyor, nasıl koruyor, nasıl size hiç ummadığınız yerlerden rahmet kapıları açılıyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah buna da şahit olmuş, bu hatıranın da sahibi olmuştur. Ona biz emin ümme ümmet diyoruz değil mi? Ümmetin emini. İki rivayet aktarılır bu konuda kaynaklarımızda. Birincisini i̇bn Hacer el-İsabe'de onlarca kaynaktan alarak aktarır. Der ki Yemenliler bir Kur'an muallimi istediler. Dediler ki Efendimiz'e ya Resulallah bize bir Kur'an öğretmeni muallimi göndersen de bize Kur'an'ı öğretse. Efendimiz hiç tereddüt etmeden... Her ümmetin bir emini vardır, bizim ümmetimizin emini de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır diyecek ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı Kur'an muallimi olarak Yemen'e gönderecek. Ne öğrendik buradan? Muallimlik, imamlık, emniyet isteyen iştir bunu öğrendik emniyet sahibi olmayan biri muallim olamaz Mu, ö, muallim olamadığı gibi imam da olamaz bunu yapabilmek için Ebu Ubeyde gibi emniyeti şahsiyetinin esası kılmak durumundadır bu konudaki ikinci rivayeti Bukhari, Müslim ve onlarca hadis kaynağımız aktarır hicretin dokuzuncu yılı Necran Hristiyanları gelirler Medine'ye Hadise uzun biliyorsunuz Orada bir lanetleşme olayı da var Oraları anlatmayacağım İşin sonunda Necranlılar Bir kişi isterler Derler ki Efendimiz'e Bize birini gönder ki Ya Rasulallah Emin olsun dikkat edin Güvenilir olsun Güçlü olsun Bizim içimizde Hakimlik yapabilecek kadılık yapacak biri olsun emin olsun güvenilir olsun güçlü olsun kadı olsun Hazreti Ömer buradan sonrasını aktarıyor diyor ki Efendimiz bunları deyince ben dedim ki ah keşke beni bir seçse seçtiği insan ne olacak güvenilir olacak emin olacak Güçlü olacak, kadı olacak. Efendimiz bu özelliklere haiz birini seçecek. Dedi ki Efendimiz Necran Hayatine, yarın öğle namazında mescide gelin ben mescidimde size birini göndereceğim. O gönderdiğim kişi bu istediğiniz özelliklere sahip biri olacak. Hazreti Ömer diyor ki o gün öğle namazına çok erken gittim. En ön safta durdum. Efendimiz namazı bitirdi, bize döndü. Şöyle dizlerimin üzerine doğruldum. Tam Efendimizin gözlerine bakıyorum ki beni görsün diye. İki saf arkamda duran Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı çağırdı. Gel ümmetimin emini gel. Sen gideceksin Necrana ve sen orada onların hükümlerine hakimlik sıfatıyla, kadılık sıfatıyla... ...hükümler vereceksin... ...gidecek... ...o işin de hakkını ödeyecek... ...o işin de hakkını ödemiş bir biçimde gelecek... ...Ebu Ubeyde demek ne demekmiş anlıyorsunuz değil mi? Efendimiz vefat etmiş... ...Beni de sakifesinde ümmetin ilk halifesi seçilecek... ...muhacirlerden üç isim var... ...Ebu Bekir, Ömer... Üçüncü isim Ebu de İbni Cerrah. İlk biat eden isimdir Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Hazreti Ebu Bekir İslam'ın ilk halifesi olacak. İlk halife olunca onun yanında, onun solunda, sağında Ömer var. Ömer adli işlere bakacak, solunda Ebu de olacak, o Male bakacak. Hatta ilk uygulaması... Hz. Ebu, Be Ebu Bekir'e maaş bağlamak olacak. İrtidat hareketlerinde o var. Seferler düzenlenecek, İslam coğrafyalarını genişletmek için dünyanın dört bir tarafına, dünyanın diyorum dikkat edin, gerçekten dünyanın dört bir tarafına. Çünkü oradan yayılacak ve oradan yayılacak sahabe dünyanın dört bir tarafına ulaşacak köprüleri orada tesis edecek. Şam'a gidecek Ürdün'e gidecek Kudüs'e gidecek Filistin'e gidecek Antakya'ya gelecek Hatay'a gelecek Burayı da İslam'ın bir şehri kılacak Hangi birini anlatayım Allah aşkına size Hangi birini Kudüs fethedilmiş Ebu Bey de İbni Cerrah Orduların genel komutanıdır Hazreti Ebu Bekir öyle isimlendirmiş Hangi cephelerde ''Hangi komutanlar olursa olsun cephelerden sonra birleşince askerler orduların genel komutanı Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah'tır.'' demiş. Hazreti Ebu Bekir'in bu görevlendirmesi Hz. Ömer döneminde de devam etmiş. Hicretin 17. yılı Kudüs fethediliyor. Hristiyanların elinde o gün Kudüs. Allah yeniden fethini bu ümmete göstersin inşallah... Mazlum Kudüs'ün inşallah Ömerli günlerdeki gibi ezan özgürce çağlasın o coğrafyada. De, o günün Hristiyan din adamları anahtarları vermiyorlar şehrin anahtarlarını. Diyorlar ki biz kitaplarımızda okuduk burası Müslümanlar tarafından fethedilecek. Ama istiyoruz ki şehrin anahtarlarını ...halifenizin eline verelim. Mektup yazılıyor halife Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer sahabeyle ile istişare ediyor. Sahabe gitme diyor. Niye gideceksin? Biz zaten savaşın galibi olmuşuz. Orada biri oturuyor. Daha görüşünü söylememiş. Kalkıyor ayağı. Gitmelisin diyor ya emirel müminin. Gitmelisin ve kıyamete kadar gelecek olan ümmet Muhammed'e Kudüs'ün gerçek değerini öğretmelisin. O sözün sahibi kimdir? Ebu'l-Hasen'dir. Hasan'ın babası Hazreti Ali'dir. O sözün üzerine diyecek ve sonra da defaatle diyecek. Hasan'ın babası olmasaydı Ömer helak olurdu diyecek. Ve kalkıp yürüyecek. Günler süren bir yolculukla Hazreti Ömer Kudüs'e yürüyecek. Ebu Ubeyde İbni Cerrah onun yolunu gözlüyor. Anlatıyor tarihler. Yakub'i anlatır mesela. Nedir biliyor musunuz? Onların demediği bir cümleyi kullanayım. Belki basit bir cümle ama ancak öyle meramımı ifade edeceğim. Birbirlerini gördüler böyle uzaktan. İki aşık gibi birbirlerine koştular. Yolun bir yerinde Hazreti Ebu Ömer'le Ebu Ubeyde İbn Cerrah Birbirlerine sarılıp Dakikalarca Birbirlerinin ellerini öpmeye çalıştılar Büyüklerin kadrini Ancak büyükler bilir Orada Ebu Ubeyde İbn Cerrah'a Hazreti Ömer'in dediği söz şudur Kardeşim Vallahi seni çok özledim Eğer cihat olmasaydı seni yanımda görmek isterdim ama Ebu Beydenin ona söyleyeceği söz biz burada buluşmaya gelmedik Ömer cennette buluşacağız burada bize emanet edilen sancağı ötelere götüreceğiz biz burada buluşmaya gelmedik şehir teslim edilecek iş bittikten sonra Hazreti Ömer diyecek ki Ebu Beyde. Hadi beni çadırına götür de biraz dinleneyim. Varacak çadırına. Ebu Ubeyde 3 kıtaya yayılmış İslam ordularının genel komutanıdır. Genel komutanın çadırına giriyor. Çadırda, çadırdan ayağını içeri atar atmaz Ömer'in dediği söz şu. Ey kardeşim... Dünya herkesi değiştirdi, bir seni değiştiremedi. Çünkü çadırda sadece üzerinde yatacağı bir keçe vardır. Dünyaların değiştirmediği adam, değiştiremediği adam. Çünkü o dünyayı değiştirmeye gelmiş, dünyada değişmeye gelmemiş ki. Dünyayı değiştirmeye gelen adam dünyada değişir mi? Ömer bu ızdıraptan dolayı adam dendiği zaman aklına ilk gelen isim Ebu Ubeyde'dir biliyorsunuz değil mi? Ebu Beyden'in vefatının arkasından soruyor o gün meclisinde bulunan sahabiye ve Müslümanlara bir temennide bulunun ne isterdiniz? Neyinizin olmasını isterdi, isterdiniz? Biri kalkıyor Ey emir el Müminin. İsterdim ki şu oda dolusu kadar altınım olsun. Allah yolunda o altınları infak edeyim. Sonra şöyle bir bakayım. O infakımdan dolayı Rabbim beni ona muafak kıldığı için dua edeyim hamd edeyim. Ceyit, Ceyyit diyor. Güzel güzel diyor. Bir daha soruyor. Başka temennide bulunacak var mı? Biri kalkıyor. Ey emir el müminin, isterdim ki şu oda dolusu kadar atım olsun. Vereyim o atları İslam'ın mücahitlerine, sürsünler onları dünyanın dört bir tarafından dört bir tarafına. Ben de bu hayra vesile olduğum için sevineyim. Ona da güzel güzel diyecek. Sonra bir daha soracak. Soru üçleşince Hazreti Ömer... Bu soruyu da bir daha sorunca mecliste bulunanlardan bir tanesi anlayacak. Ömer'in duymak istediği şeyler bunlar değil. Onun için biri diyecek ki Ömer sen söyle sen ne temenni de bulunmak isterdin? Ben de temenni ederdim ki şu oda dolusu kadar ilk isme bakın. Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi, Muaz İbni Cebel gibi Ebu Huzeyfe'nin Mevlası salim gibi adamım olsun adamım. Ve ben o adamlarla, o ricalle, erkekliği sadece yüzündeki bıyıkla sakalla değil, erkekliği minel müminine ricalin ayetinden öğrendikleri şekliyle, anlayan erkeklerle ilahi kelmetullahın sancağını Dünyanın dört bir tarafına götüreyim. Mesele adam meselesiydi. Adamlığı Ebu Beydenin hayatında görmüştü Hazreti Ömer. Tarih onu gördü Yermuk'ta. Yermuk'ta Halid'in yanında nasıl bir destan yazdığını tarih gördü. Dostlar gördü, düşmanlar da gördü biliyor musunuz? Humus fethediliyor. O gün Rumların elinde, yıllar yılı Rumların zulmü altında inlemiş o insanlar. Fethedilmiş, toplamış bütün Rum ahalisini. Ey cemaat diyor, sizin için değişen hiçbir şey yok. Tüccar yine pazarına gidecek. Talebe yine medresesine gidecek. Hangi dinden olursanız olun... Her din sahibi yine mabedine gidecek. Biz sizi dışarıdan gelenlere karşı da koruyacağız. Onun için Müslümanlardan zekat ve öşür istiyoruz. Sizdense cizye istiyoruz. Cizye bedeliniz de şu kadar. İmam Ebu Yusuf kitab bu bahsi çok güzel anlatır. Ve bunu Hazreti Ömer'den öğrendiği şekliyle kimden ne cizi almışsa o gün devletin siciline divanlarına kaydedilir. Ama o gün Antakya'nın yakınlarındadır. Heraklius daha bu coğrafyayı terk etmemiş büyük bir ordu tertipleyecek ve Humus'a saldıracak. Bu haberi alınca Ebu de İbni Cerrah ona karşı koyamayacağını anlar. Elindeki askerlerle ve tarihte ilk kez görülen, ilk kez İslam'ın bu manada görüşünü, kametini ortaya koyan o tavır ilk kez görünecek ama son olmayacak. Elhamdülillah sadece dostları değil düşmanları da kendine hayran bırakacak. Bütün Rum ahalisini toplayacak ve diyecek ki biz sizden cizyeyi sizi savunmak için almıştık. Ama bugün sizi savunamayacağız. Herkes gelsin cizyesini geri alsın biz humusu terk ediyoruz. Alınan cizyeler Rumlara tek tek geri verilecek. Allah aşkına böyle bir kamet taş olsa eritir insanı. O Rumların nasıl böyle bir sözün üzerine imanla tanıştığını varın siz zihinlerinizde canlandırın. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın tarihe vurduğu damgalardan bir tanesi budur hangi birini anlatayım size iyisi mi ben hiçbirini anlatmayayım artık sözlerimi yavaş yavaş toparlayayım hicretin 18. senesi miladi 640 o Suriye'nin Beysan mıntıkasındadır o bölgede yayılmış bir veba salgını var Amavas Tavunu diye bilinir tarihte, binlerce sahabinin vefatına sebep olmuş önemli bir hadisedir. O hadise içerisinde, Hazreti Ömer de yakınlarına gelir, onunla görüşür, onu götürmek ister ama hiçbir tanesine, Ebu Ubeyde İbni Cerrah cevap vermez, onun davetlerinden hiçbir tanesine olumlu bir yanıt vermez, hatta Hazreti Ömer'e de kızar, sen der, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Ömer de Ömer'ce bir söz söyler ki kader meselesinde bizim için delil olan bir sözdür o ben Allah'ın kaderinden başka bir kaderine kaçıyorum der Hazreti Ömer geri gel gelir ama Ebu Ubeyde İbni Cerrah o veba salgını sırasında yatağa düşer başında Muaz İbni Cebel var sahabenin büyükleri hepsi orada Vasiyetimdir der ve muaza vasiyetini sıralar. Allah aşkına neyi vasiyet etmiştir? Neyi öne almıştır? Sahabeyle, tabiinle konuşuyor. Ama inanın bizimle konuşuyor. İlk sözü şu, namazlarınıza dikkat edin. Oruçlarınızı tutun, zekatınızı tas tamam verin. Adaletten ayrılmayın. Sakın ha yöneticilerinizin yanında dal kavukluk yapmayın. Yaptığınız her bir dal kavukluk onu da cehenneme, sizi de cehenneme götürür. Sıralıyor, sıralıyor ve ruhunu rahmana orada teslim ediyor. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Muazzimli cebel şunu diyecektir. Ey insanlar öyle birini kaybettiniz ki Vallahi şu anda Muhammed'in ashabı içinde onun gibi birisi yoktur. Göz yaşları içerisinde cenaze namazını kılacak Muaz İbni Cebel ve kendi elleriyle onu şu andaki istiradgahına meskun ve metmun olduğu yere defnedecektir. Halen orada, halen burada, halen bize Ebu Ubeyde İbni Cerrah bir şeyler söylüyor. Allah hepimizi duyanlardan etsin. Duyduklarınızı duydunuz. Bazı şeyleri de ben biraz daha sizin zihin dünyanıza emanet ederek huzurlu, huzurlarınızdan ayrılacağım. Aslında Ebu Ubeyde İbni Cerrah bize çok şey söyledi. Ama ben istiyorum ki Hataylı kardeşlerim, şu beş şeyi bir emanet olarak alsınlar. Buradaki bu sözleri ne olur? Muhammed Emin Yıldırım'ın sözleri olarak almayın. Onun hayatından ben size söyledim. Zaten şimdi söyleyeceğim. Evet biz bunu biraz önce duyduk diyeceksiniz. Ama direkt size, direkt kendi nefsime, direkt benim asi nefsime, sizin muti nefsinize havale ederek söyleyeceğim. İster duyun, gereğini yapın, isterseniz burada bırakın, yüzüme çarpın. Siz bilirsiniz. Ben emaneti emanet edeyim, gereğini siz düşünün. Bir, öyle bir davanın mensubu ol ki, rehberlerini peygamberlerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden edinebilesin. Herkesin bir davası var. Davası olmayan yok. İnsansa eğer davası vardır. Ama öyle bir davanın mensubu ol ki, rehberin bunlar olsun. Nisa suresinin 69. ayetinden ilham alarak söyledim. Bu sınıfın içerisine Habibi Necar da girer, o tevhid şehidi de girer, Ebu Ubeyde İbni Cerrah da girer, o günden bugüne kadar Risaletin davasında yürüyen her bir büyüğümüz Her bir alimimiz Her bir rehberimiz girer Mesele Büyüklerin ayak izlerini takip etmektir Onun için Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın Bize söylediği ilk söz Bu olsa gerek İki Emniyeti ve eminliği Şahsiyetinin temel Esası olarak belirle ki Dostlarını hayran Bırakasın düşmanlarını ise kendine takdir ettirebilesin emniyeti ve eminliği bir daha tekrar edeyim şahsiyetinin temel esası olarak belirle ki dostların sana hayran olsun dostlarını hayran bırakasın düşmanlarını ise kendine takdir ettirebilesin yaka silkmesin bizden insanlar sen bakma onun Müslüman gözüktüğüne. Hacıdır, hocadır, şalvarlıdır, sarıklıdır, vakıf başkanıdır, cami imamıdır. Allah korusun bıktık artık bu sözleri duymaktan. Ne olur temsiliyet adına Allah'ın bize biçtiği rolün gereğini yapsak. Bunu yapmanın yolu nedir? Emin olmaktır, emniyet sahibi olmaktır. Emniyeti hayatının esası kılanlar böyle yaparlar. Dostlar hayran olur, doymaz. Hiç doymazlar. Zaten ac olarak gidecekler ki cennette doysunlar inşallah. Cennette Allah doyurmak için onları burada doyurmayacaklar. Dostlar doymayacak, düşman bile takdir edecek. Zor bir kamet ama imkansız değil. Ebu Ubeyde'nin yolundan gittikten sonra. Üç... Teslimiyeti kulluk yolunun en önemli azığı olarak edin ki korkmayasın, yorulmayasın, pazarlıklara girmeyesin, iman şerbetini başkalarına ulaştırmak için kendinden bile vazgeçebilesin. Teslimiyet olursa bu olur. Sözde değil, özde, hayatlarda teslimiyet olursa, senin kulluk yolunun en önemli azığı olursa korkmazsın, yorulmazsın. Yaptım gençlikte yaptım, şimdi ihtiyarladım. Biraz da gençler yapsın. O bizim gibi cahillerin sözü. Biraz da gençler yapsın deseydi vallahi Ebu Ubeyde İbni Cerrah buraya gelmezdi Billahi Ebu Eyyub El Ensari 93 yaşında İstanbul'a gelmezdi. 86 yaşında bakın Kıbrıs'ı onunla biz bir daha fethedeceğiz inşallah. Ümmü Haram Kıbrıs'ta işi olmazdı. Yorgunluk yok. Kime sen fatura ediyorsun? Yaptık o kadar yaptık ettik. Şimdi bir şeyler oldu meyve vermeye durdu bazı şeyler... E biz iktidardan pay alamadık. Bunu mu diyorsun? Bunu demek bir Müslümanın diyeceği söz müdür? Allah için yaptınsa eğer yorulma yok. Ama başkaları için yaptınsa yorulma hakkın var. Yorulabilirsin. Başkaları için yaptınsa birilerine fatura çıkarmaya hakkın var. Ama Allah için yaptınsa hakkın yok. Teslimiyet Allah'a yapılır. Eğer Allah'a olursa Gereği böyle yerine gelir. Dört. Ümmetin vahdetinin Allah'ın bir emri olduğunu unutma ki şahsi ihtirasların, dünyevi makam ve mevkilerin takdir ve alkışların kurbanı olmayasın. Eğer vahdet olursa derdin ve vahdetin aslında Tevhidin hayattaki tezahürü olduğunu bilirsen bunun gereğini yerine getirirsen Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi ordu komutanlığını peygamber sana vermiş olsa bile al amr senin olsun diyebilirsin. Al amr senin olsun diyebilmek vahdeti iman meselesi olarak görmektir. İman meselesi olarak gören bir adam bunu yapabilir. 5. Allah ile irtibatını her gün biraz daha güçlendir ki ayağını yere sağlam basasın. Ondan başkasıyla tatmin olmayasın. Savrulmadan istikamet üzere kalabilesin. Son kez bunu okuyayım. Allah ile irtibatını her gün biraz daha güçlendir ki yani ne kadar insanların önünde büyüdün mesela bir vakıf yetkilisi oldun bir cami imamı oldun bir muallim oldun hoca oldun insanlar sana teveccüh etti ne kadar o yücelirse o yükselirse eşit oranda irtibatını güçlendir Allah'la ki ayağını yere sağlam basasın ondan başkası ile Tatmin olmayasın, savrulmadan istikamet üzere kalabiliriz. Zor, zor ama imkansız değil. Bize belki biraz daha zor ama Antakyalılar için biraz daha kolay. Sizin imanınızın tohumunu eken o zat emniyet ve teslimiyet ile ekti. Şöyle bir silkelenin kalkın. Bakın Allah yüreğinizde onlar zaten vardı imanın tohumunda daha da yeşermesi için sizi de bizi de biraz silkeliyor mu silkelemiyor mu? Allah hepimizi Ebu Ubeyde'nin yolunda kılsın. Onun şahsiyetinin anahtarları olan emniyet ve teslimiyet bizim de şahsiyetimizin anahtarları olsun. Rabbim nasiplendirsin. Sözleri buralarda bırakmasın, en başta sözün sahibini, sonra da siz güzel kardeşlerimi bu güzel sözlerden, Ebu Ubeyde'nin bu güzel hayatından nasiplendirsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, ebeden daima.